Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Soru soruldu. Hazreti Adem Resul mü? Nebi miydi? Öncelikle şunu anlatmamız gerekiyor. Resul nedir? Nebi nedir? Kitap gönderilen peygamberlere Resul denir. Nebi ise kendiden önce gelen resulun dinini tebliğ eden peygamberdir. Yani ikisi farklı. Yeni din getirmeyip önceki dine davet eden peygamberlere nebi denmiştir. Yani her resul nebidir. Fakat her nebi resul değildir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Peygamber Efendimiz'e resul deniyor. Bazen nebi diye de ifade edildiği olmaktadır. Emirleri tebliğ etmekte ve insanların Allah insanları Allah u Teala'nın dinine çağırmakta, Resul ile Nebi arasında bir fark bulunmamaktadır. Örneğin Rabbimiz, e, bu hususta birkaç delil vermek istiyorum. Hurkan suresi 35. ayette, Biz Musa'ya kitap verdik, kardeşi Harun'u da ona vezir yani yardımcı yaptık buyuruyor Rabbimiz. E, kitap verilen Resul Hz. Musa'dır, Hz. Harun ise onun veziri yani yardımcısıdır. Ee, elbette yardımcı olan ve e, asıldan yani Musa Aleyhisselam'dan üstün olması düşünülemez. Hazreti Musa resul iken Hazreti Harun da ona nebi olmuştur. Bu ayeti kerime de e, şöyle ifade edilmektedir. Onun nebiliği. Estağfirullah Meryem suresi 53. ayette ve ve hebna lehu min rahmetina ehahu Harun nebiye. Yani rahmetimizden kardeşi Harun'u bir nebi olarak ona bağışladık. Hazreti Harun aleyhisselam, Musa aleyhisselamın getirdiği dini yani Musevili'yi tebliğ eden bir nebiydi. Yine bunun gibi Ali İmran suresinde Zekeriya aleyhisselamdan bahsederken şöyle bir ayet geçiyor. Zekeriya mihrabta namaz kılarken melekler ona Allah sana kelimullahı yani İsa'yı doğrulayıcı efendi nefsine hakim ve salihlerden bir nebi olarak Yahya'yı müjdeler diye seslendiler. Yani Hz. İsa'nın kitap gönderilen bir resul olduğu Hz. Yahya'nın da İsa'nın getirdiği dini, iyi seviliği tebliğ eden bir nebi olduğu anlaşılıyor. Bu örneklerden Anlaşıldığına göre kitap verilen peygamberlere resul denir, resullerin getirdiği dini tebliğ edenlere de nebi denir. Her resul aynı zamanda nebidir. Peygamber Efendimiz'den sonra da başka bir nebi gelmeyecektir. Bu ayette buyurulmaktadır. Ayet ile bildirilmektedir. Ahsap suresi 40. ayet'ter. Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ma kana Muhammedun Eba ehadin min rijalikum. Muhammed sizden birisinin babası değildir. Velakin Resulullahî ve lakin o Allah'ın resuludur ve hatemen nebiyye ne ve nebilerin sonuncusudur ve kana Allahu bi kulli şey'in alîma ve Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Evet burada Taberani ve Hakim sahih senetle şöyle rivayet ettiler. Adem aleyhisselam hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle soru sordular. Adem aleyhisselam nebi miydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet Allah'ın kendisiyle konuştuğu kendisine vahiy gelen bir nebiydi buyurdu. Yine e, hakimde ve tirmizide geçen bir rivayette Resullerin ilki Adem ve sonuncusu Muhammed'dir. Beni İsra, İsrail oğlan nebilerinin ilki Musa e, ve sonuncusu İsa'dır. Böyle bir de rivayet var. Dolayısıyla kardeşlerim Adem Aleyhisselam hem Resul hem de Nebidir. Ancak e, bu hususta şunu da ifade etmeliyim ki Adem Aleyhisselam'ın Resul ya da Nebi olması şu an için bizi bağlayan, yani bizim hayatımızda bir değişikliğe sebep olacak ya da bize İslam'ımızı, teslimiyetimizi, kulluğumuzu etkileyecek bir durum değildir. Bu hususların peşine takılmanın bir anlamı yoktur. Ama ilmen bunun açıklamasını bu şekilde izah ediyoruz. Bu sözümüzü de en doğrusunu bilen Allah'tır diyerek noktalayalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.